Dedik ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz.